إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي olacak bir şey Bunlara daha güzel şeyler hazırlayın böyle. Buna da şöyle arızalı bir şey buldum Şuradan takın. Bu buünkü dersimiz geçen derslerin kendi bünyesinde son halkası sayılır. Buradan her meselede Allah Resulünü örnek alan inananlar, Müslümanlar istisnasız hiçbir meselede onun örnekliliğinden vazgeçemez. Bazı meselelerde onun örnekliliği en uç noktada bize yol gösteren bir kılavuz niteliğindir. Mesela Allah Resulü'nün ashabından bazıları, Allah Resulü'nün kimsenin bilmediği neler yaptığını öğrenme kastıyla Ayşe validemize giderler. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz yerde o neler yapıyor diyerek Ayşe validemize giderler. Ona bazı sorular sorarlar. Duyduklarınına kalbinde derler ki ben bundan sonra bütün günlerimi oruçla geçireceğim. Birisi de diyor ki ben bundan sonra hiçbir kadınla evlenmeyeceğim, ilişki doğup olmayacağım, yakın olmayacağım. Birisi de ben de bütün gecelerimi artık bundan sonra namazdan geçireceğim der. Tam bu. Sözleri söylerlerken Allah Resulü çıka geliyor. Ne yapıyordunuz? İşte böyle böyle. Gördüğünüz gibi ben evliyim. Bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılar, geri kalan kısmında da uyurum, yatırım diyor. Hiçbirimiz ondan daha çok Allah'tan korkan ve sakınan olamayız. Onun yaptığı bir işi de küçümseyemeyiz. Ondan daha fazla korkmadığımız takva ehli olmadığımız gibi onun küçü, onun önemsediği bir şeyi onun yaptığı bir şeyi de küçümseyemeyiz. Gelen nakilde insanlar Müslümde kardeşi şerif ha az önceki sözün akabinde ben sünneti ve her kim benim sünnetimden yüz çevirirse bu yaptıklarından o bizden değildir, benden değildir. Görüldüğü gibi ondan daha takva sahibi olamayacağımız ondan daha çok Allah'tan sakınan, emirlerini yapan, neylerinden sakınan birisi de olmamız mümkün olmadığı gibi o işi fazlasıyla yapma çalışmamız onun sünnetinden yüz çevirme anlamını taşır. Bu hadisi şerifi nasıl kullanabiliriz? Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi yaparak fazlasıyla yaparak Bazen deriz mesela yapmış olduğumuz nafile olan her ibadetin bir adı olmalı. Resul onu yapmış olmalı. Fazla mal göz mü çıkarır mantığıyla yaklaşamayız. Bunu en çok teravide, teravih namazında kullanırız. Hadis-i Şerif'ten anladıysanız onun yaptığından fazla yapmaya çalışanlar için her kim benim sünnetimden yüz çevirmekte yani benim sünnetimle yetinmezse anlamıdır. Müslüm'deki bir hadisi şerifte ise Allah Resulü yediği bir şeyi, sevdiği bir şeyi sahabe küçümsemez bir tavırla karşılıyorlar. Allah Resulü bunu işitince ben Allah'tan en çok korkanınızım. Ve en çok sakınalım. Takınınız. Benim yaptığım bir şeyi nasıl küçümsersiniz? O onu rastgele yapmamıştır. Onun yapmış olduğu küçük bir şeyi küçümsemediğimiz gibi, küçümsemeyeceğimiz gibi, onun yaptığıyla da yetinip az görmemek gerekiyor. Bu şimdi hayatımızın her safhasında olmalı. Çünkü biz din dediğimizde 24 saatlik vaktimizin belli başlı zamanlarında taksis edilen ibadete ayırdığımız hal değildir. Her halükarda biz dinin bizim için çizmiş olduğu hayat nizamı kuralları içerisinde ömür bitiriyoruz. bunları genel anlamda ifadelendirecek olursak Allahu azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Resuluna hitaben diyor ki: İttebi ma uhiye ileyke min rabbik. Lâ ilâhe illâ ve a'rid 'anil müşrikîn. Ey Resul! Rabbinden sana vahy yoluna tabi ol. Ey Resul, yani ittabe ma'uhiye ileyke min rabbik. Ey Resul, hitap Resul'a. Rabbinden sana vahiy, vahy yoluna. Vahyulun ma kelimesinin yerine sana indirilene tabi ol diyebiliriz, değil mi? Çünkü burada Resule indirilen Vahy aynı anlamdadır. Bu hitabın genel anlamı içerisinde Resule indirilen ona vahy yolundan anlamı içerisinde Kur'an ve sünnet beraberdir. Çünkü sünnet vahyin yarısıdır. Ve dinin kısma azamıdır da diyebiliriz vahyin yarısıdır ve dinin kısmı azamıdır. Çünkü sünnet bu vahyin ikinci yarısı olarak Kur'an'dan ayrı düşünülürse dinin birçoğu muattal yani atıl yaşanmaz olur, yaşanmaz olur. Yaşanan bir din olarak bize verilen İslam ise Doldurulan şey alınır ise boş kalır. İnsanlar kendi görüşleriyle orayı doldurmaya çalışır. Sahabenin bir çoğundan gelen bir nakilden sünnetten terk edilen bir şeyin yeri boş kalmaz. Orayı mutlak bir bidat doldurun. Çünkü o şey hayatımızın içinde bir yer tutmuşsa Orada onun bir eylemi vardır. O terk edilirse orayı onun aksi yani bid'at diyebileceğimiz Allah'tan gayrına kulluk diyebileceğimiz bir şeyle doldurulur. Ey Resul sana Rabbinden vahyolunana yani indirilene uy tabi olun. Resul dahi Resul bile vahye muhatap olan insan vahyi insanlara ulaştırmada Resul nebi olarak seçilen insan gelmiş geçmiş birçok günaha dahi bağışlanmış birisi. Allah Resulünün gece namazında ısrarlıca ibadete ibadete meyletmesi, ayakta durması, hatta ayakları şişmiştidir Ayşe Valitemiz. Namazların, rekatların uzunluğunu kastederek. Ey Allah'ın Resulü, Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamış olmasına rağmen, neden kendine böylece fazla eziyet veriyorsun? Ayşe, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım bu Resul'e bile emrolunan vahye indirilene tabi olur. Yani estağfurullah sana indirilene, vahye olunana tabi olur. Bu ne anlama gelir? Bununla emrolunan Resul'ün yanında biz vahye tabi olmaktan müstahhine mi kılınırız? Yani Bizim böyle bir yükümlülüğümüz yok mu? Nasıl vahyi bırakıp biz onun yerini başka şeylerle doldurmaya çalışırız? Sadece bu ayet indirilseydi bunun dışında bu minval üzere başka bir ayet gelmeseydi bütünüyle bu ayeti kerime her şey için delil getirilebilecek niteliktedir. Ama Allah rahmetiyle yani merhametiyle lütfuyla bize ister istemez bunun gele, genelliliğinden genel ifadesinden bazı şeyler müstesna kılınmasın. İnsanlar bu bunun umumiliğinde yoktur diyerek bu bunun dışındadır diyerek bir şeylere ayırmasın diye açıklayan ve beyan eden başka naslar dindiriyor. Başka bir ayeti kerime dedi diyor ki Ya yuhar resul belliğ ma unzile ileyke Ya eyyuher resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik Hemen hemen bu cümlenin siyahkı da aynı. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni, burada doğrudan doğruya Resul kelimesini kullanıyor. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Vahyolunan yerine, vahyolunma yerine indirmeyi koyuyor. Burada damir müstetir olarak kalıyor. Yani ey Resul sözü Ama burada açıktan daha söylüyor. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Öncekinde Rabbinden indirilene uy. Sana vahiy yoluna uy derken burada Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Uyman gereken, tabi olman gereken şey vahiy olduğu gibi anlattığımda da bunun dışına çıkmamalı. Bu da Allah'tan indirilen olmalı. İkinci ayet birinciye biraz daha farklı bir açılım getiriyor mu? Halbuki bu ikinci ayet olmasa da uymakla emrolunduğu şeyi tebliğ etmekle de emrolunduğunu anlamak zor değildir. Kendisinin uyması belki terden mükellefiyetliği içindir ama o bunu tebliğ etmek için İndirileni yaşadığı gibi da, başkalarına da aynısını tebliğ etmekle mükellef kılındı. Hiçbir şekilde senin tebliğ ettiğin katiyetle Rabbinden indirilenin dışında olmaması gerekir. O zaman bu ayeti biraz düşünerek anlamaya çalışırsak Ey Resul Resul Rabbinden sana indirleni tebliğ et. Ne anlama gelir? Sakın ha. Tebrik ettiğin şey, insanlara öğrettiğin şey, sana indirilenin dışında bir şey olmamalıdır, sana indirilenin dışında bir şey olmamalıdır, o zaman düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem indirilene uymakla emrolundu, İndirileni tebliğ etmekle kimden vahyoluna indirileni? Rabbinden indirileni. Ve bundan hiçbir şeyde gizlememiştir. Katiyetle. Ve düzeltilen, tenkit edildiği bir yer oldu mu onu da açıkça söylemiştir. Hatta Müslüm'deki Hadis-i Şerif'te Ayşeval demiş diyor ki Allah Resulü, her kim ki Allah Resulü'nün Vahiden bir şeyler gizlediğini söylerse bu ona iftira etmiştir diyor. Eğer Vahiden bir şeyleri gizleyecek olsaydı Zeynep hakkındaki düşüncesini gizlerdi diyor. Çünkü bir boşamak isteyince de Allah Resulünün emriyle evlenmişti onunla. Boşanmak isteyince eşine sahip ol eşini tut diyordu. Zeyd aradaki farka binaen. Çünkü Zeyd bir köleydi. Azatlı bir köle. Zeynep ise Kureyş'in eşrafından birisi. Eşini tut deyince içi kendi kendine de düşünüyordu. Eğer Zeyd Zeynep'i boşarsa onu ben nikahlarım diyordu. Araplarda bu oğulluğunun hanımı için böyle bir şey düşünmek aynen oğlunun hanımı gibi Hanım için düşünmesi demektir. Çünkü Araplar oğlu, evlatlı aynen kendi çocuklarıymış gibi kabul ederler. Ne kadar dışlanacağını düşünebiliyor musunuz? Gizlese bunu gizler. Resul hiçbir şeyi gizlememiştir. O zaman Resul kendisine dönük bazı yönü olan bahir, öbür kısmında da geçen derslerde de zikrettik. Burada yanlış anlaşılmayı önlemek istiyorum <gülüyor> ben. Allahu Teala ve Celle diyor ki: "İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Li tahkuma beyne en bima araka Allah. Ve la takun lil kha'inina Biz de hak üzere bu kitabı ink İnsanların üzerinde arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmedesin diye. Yani insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye. İbn Abbas'tan gelen rivayette İbn Abbas diyor ki, "Lam yuqul bima rai'te." Yani gördüğün gibi hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet diyor. Eğer bu ayeti, bu hadisi de beraber düşünmeye başlarsak, şu iki ayetle demek ki resul indirilene uymakla mukellefti, indirileni tebliğ etmekle mukellefti ona gösterildiği gibi hükmetmekti. Bu çünkü, ileride naslarda gelecek çünkü, Allah'ın indirdiği ile hükmetmekle emrolunduğu gibi aynı ayette ve bir de Allah'ın ona gösterdiği gibi ama hükmedecek onlarla. Gördüğü gibi değil. i̇bn Abbas'ın açıklamasında da lem yıkul bimara ayette gördüğün gibi, yani anladığın gibi, düşündüğün gibi değil. Sana gösterildiği gibi. Allah'ın gösterdiği gibi. Yani aynen sana vahyedildiği gibi. Çünkü sünnet vahyin ikinci kısmıdır. O zaman Allah Resulü'nün bütün tatbikatına baktığınızda, Kur'an'daki gelen ayet-i ayet kerimelerde de şu cümlelerin çokça zikredildiğini görürsünüz öğrettim onlara kitabı ve hikmeti. Kitabı ve hikmeti öğretiyordu. Çünkü yine ayeti kerimede bu öğrettiği neydi? Allah'ın ona indirdiği kitap ve hikmet. Çünkü burada indirilen, vahyedilenle edilenle gösterdiğin Allah'ın sana gösterdiği gibi hikmet deyince o zaman bu ayet-i kerimeyi de beraberinde düşünme zorundayız. İster istemez Allah-u ve Celle Resulüne kitabı ve hikmeti indirdi. يُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ Allah Resulü'nün hanımlarını, hanımlarını muhatap alan bir ayet-i kerimede de وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى ف۪ي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Ey peygamber hanımları, evlerinizde okunan, anlatılan ve öğretilen veya indirilenin. Ona kulak verin diyor. Onları düşünün. Bunu genel anlamda alacak olursak, o zaman bizim de emrolunduğumuz şey Allah'ın indirdiği, anlatacağımız şeyler Allah'ın indirdiği olmalı. Biraz tafsilatına gittiğinizde, Resul'den geldi, yani Resul'ün öğrettiği gibi olmalıdır. Bunun dışında ne olursa olsun bu iki şey, indirilen öğretilen. Daha önceki derslerde de dediğimiz gibi bağlayacak olursak Allah Resulü diyor ki تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ قَدِلُّ مَا تَمَسَّقْتُمْ bihima. kitab Allahi ve sünneti Size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı yapıştığınız müddetçe katiyetle sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Bu iki şeye yapıştığınız müftetçe katiyetle sapıtmazsınız. Çünkü ilim olarak da nasıl ki indirilen vahyolunan şey buysa ilim olan da bu. Çünkü birçok sahabeden geldiği gibi bunu bu mevzuda Necmi'nin İzmir'deki seminerde bir dersi vardı dinlerseniz hoş olur üç, ilim üçtür diyor sahabe İbni Ömer'den var, İbni Mesuttan var, ilim üç kitap, sünnet ve bilmiyorumdu diyor tabi olacaksan o Kur'an ve sünnet olmalı tebliğ edeceksen Kur'an ve sünnetten olmalı eğer Kur'an ve sünnetten bir şey getiremiyorsan bilmiyorum. bilmiyorum deyip işi bırakacak. Geçmiştekilerin bunu İslami bir ifadeyle kullanalım. ilim ehlinin zellesi dediğimiz hataları dersin ilk başlangıcında da Allah'tan gayrı Rabb edilme konusunda size anlatmıştım. O ayette ve o ayetle alakalı olan hadis-i şerifte mevzu bahis olan Allah'tan gayri ilah edilenlere mi dönük? Yoksa Allah'tan gayri Allah'tan gayri rab edinenlere mi dönük? Yoksa Allah'tan gayri tapılık taslayanlarla mı alakalıydı? Eğer onlardan Allah'tan gayri rablık taslayanlar diye bir mevzu bahis yoksa neden hemen konuşmayı ona yoğunlaştıralım? Burada Allah'tan gayrı Rab edinenlerden bahsediliyor. Allah'tan gayrı Rab edinenler. Bunu neden dedim? İlim ehlinin zellatı, hatası, bizim de hata yapabileceğimizi bağlantı kurarak bir örnek, ruhsat, cevap alma anlamını taşımamalıdır. İlim ehli hatasından, zellatından kurtulabilir. Ama bizim onların zellatına uymamız bizi belaya götürebilir. Çünkü hata eden ilim ehli üçse bir dördüncüsü mutlak doğruyu aktarır altısı bunu yapamasa yedincisi bunu yapar. O doğru mutlak bu ümmete nakledilmiştir. Hem de öyle önemli bir şekilde nakledilmiştir ki hiç kimse sahibi olduğu malumatın yüzde yüz anlaşılmasının illa kendisi tarafından olmayacağını öğretir şeklinde Allah Resulü diyor ki Naddarallahu وَجْهَ اِمْرِ اِنْ سَمِعَ مَقَالَةِ وَوَعَهَ وَأَدَّاهَ كَمَانْ سَمِعَهَا رُبَّ مُبَلَّغِنْ اَوْعَى اَوْ اَفْخَهُ مِنَ السَّعْمِ Benim sözümü işitip aynen ezberleyenin ve olduğu gibi de aktaranın Allah yüzüne arızın. Olur ki anlattığı kişi ondan daha güçlü bir ezber sahibi ve daha anlayışlıdır diyor yani o bilginin sahibi olan kişi onu yüzde yüz anlayacak <gülüyor> anlamı taşımıyor aktardığı kişi ondan daha anlayışlı olabilir daha güçlü bir ezber sahibi olabilir daha çok insana nakleden birisi de olabilir o belki bir kişiye aktarmıştır bu 500 kişiye aktaracaktır onun için bizden öncekilerin hatalarını araştırarak onların hatalarına tabi olmayı, uymayı katiyetle kendimize menhec, meşrep, kılavuz şeklinde düşünemeyiz. Biz Kur'an'ı aktaran, sünneti aktaran kim olursa olsun sözünü yaptığı işi Kur'an ve sünnetle İspat edenin o ispat ettiği şeyi almakla mükellefiz. Buna ister öğrenme de ister tabi olmadı eğer tabi olmaklığı kullanacaksak ilim eline tabi olma ilim elinin getirdiği delile tabi olma anlamını taşır. Zellatına, hatasına değil. Eğer bu böyle anlaşılsaydı, anlaşılmış olsaydı daha önce de herhalde zikrettik, söyledik. Aktarmış olmam gerekiyor önceki derslerden. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan gelen bir nakil var. Bir Tirmizi'de bunu rahatlıkla orada bulabilirsiniz. Tirmizi'de en yakın bulabileceğiniz yer orası. Bir grup gelerek İbn Ömer'e derler ki: "Temettü için ne dersin?" Temedduatçını kastediyor. Temedduatçı vardır. Peki babam bunu yasaklarsa, yasaklarsa? Subhanallah diyor. Allah Resulü bir şey yapsa, babam bir şey yapsa, biz hangisini yapmakla mükellefiz? Allah Resulü'nün yaptığını diyorlar. Peki Allah Resulü de yapmıştır diyor. Bu gösteriyor ki, Önce şunu anlamak gerekir. Eğer insan olarak, ilim ehli olarak, önder olarak, kılavuz olarak, zelef olarak, kayıtsız şartsız birisine teslim olmak mevzu olsa bizim için, o herhalde Ömer olur, Ebu Bekir olur. Doğru mu? Burada İbni Ömer'e sorulunca, çünkü kafalar karışıyor herhalde soranlar için, konum bu. İbni Ömer Ömer'de diyor ki temedduatçı vardır. Yani haçla ömreyi bir arada yapma. Peki baban yasakladıysa çünkü Ömer bu. Ömer rastgele birisi mi? <gülüyor> Aynı sözü şöyle desek. Ebu, yani Ebu Hanif Araymaullah yasaklasa? i̇mam Şafii Şafi yasaklamış olsa? Ömer'e bu söz nasıl denilmişse? Süphanallah. Allah Resulü bir şey yapsa. Ömer bir şey yapsa, şey, e, i̇mam Şafii Şafi bir şey yapsa, biz hangisine uyarız? Resul'e deriz. Demek gerekir. Aynı Ömer'in dediği gibi. E sen i̇mam Şafii Şafi kadar mı bilin? O bilmeden bunu yaptı. Ömer bilmeden mi yaptı deriz o zaman? Bu gibi sözlerle Kur'an'ı, sünneti sap dışı edebilme gayreti şeytanın bizi eğitmek ve sokmak istediği bir yoldur. Ha. Onlar kim ki Ömer'in hatasını bulacaklar. Ömer'in hata ettiği bir yerde Ali ile Osman etmedi. Ömer'in hata ettiği bir yerde İbni Ömer etmedi. O doğru atlardı. Ve Allah Resulü bunu yapmıştır dedi. Ömer'in sözünü bile Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirmedi kimse. Bu görünüşte bir hata değil mi? Ama ama o insanların hataları bile bize örneklik teşkil edebiliyor bakın bazen. Ömer'in sözü bile Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirilmiyor ise onun dışında kimin sözü Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirilir? Bu ne anlama gelir? Katiyetle şu anlam yoktur bunda. Herkes kafasına göre Okuduğu şeyi anlama kalksın tipinde değil. Ama okuyacaksak bile ne okumamız gerekiyor? Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini. Ha, bunları anlamak için belki birilerine ihtiyacımız olur. O da bunun dışına çıkmadan bunu yapma zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en son Nebi olarak, Resul olarak Allah onu seçerken her yönüyle bütün insanlardan farklılığı, birçok yönüyle farklı olduğu bir yer O toplumun en ahlaklısı, o toplumun en böyle adili, o toplumun en zeki insanı seçiliyordu. Bunda hiçbir kimsenin tereddüdü yoktur. Ama Resulü, Resul Allah Resulü'nü, yani Muhammed ibn Abdullah'a farklı kılan ona indirilen vahiydi. Öyle diyor, öyle diyor. İnne maen, ben de sizin gibi bir insanım, ama bana vahiy oldu. Fark neymiş? Sadece onun vahiy olunmasıdır. Ona vahiy olunmasıdır. Vahiy olmasaydı o da bizim gibi. Ve yine bizim gibi birisi ama sadece tek fark ona vahiy olunur. Bu neyi gösteriyor? Şura suresindeki ayeti kerimede de buyurduğu gibi وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُحًا min اَمْرِنَا emirlerimizden bir ruh ile sana böylelikle vahyettik. Yani sen hiçbir şey bilmezken sana vahyettik. Uy dedi tebliğ et dedi Rabbinden sana indirilene Rabbinden sana indirilene tebliğ et dedi ee, şeyle çünkü sen makum tedri bundan ebersen Ma كنت mal kitabı ولا Sen bu vahi gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. diyor. Demek ki Resulü farklı kılan ona gelen vahidir. Eğer Resul bile vahiy gelmeden evvel sadece bir insandıysa Resulün dışında kimin, hiç vahiy gelmeyen insanları düşünün bir farklılığı olabilir ki. Sen vahiy gelmeden evvel, bundan önce sana vahiy gelmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyorsun diyoruz. Resul zeki birisiydi, adil birisiydi, ahlaklı birisiydi. Ama buna rağmen sana vahiy gelmeden önce sen kitap nedir iman nedir bilmiyordun diyor. eğer akılla bir şeyler bilinseydi, herhalde bu ilk bilen Resul olurdu çünkü az önceki zikrettiğimiz ayeti kerimede de Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet gördüğün gibi düşündüğün gibi aklettiğin gibi demiyor sana nasıl gösterildiyse öylece hükmet düşündüğün, aklettiğin gibi değil. Bu ona vahyedilenlerin cümlesindendir. O zaman Resul'ün dışında hiçbir kimse o dahi akıllan, ne kitaptan, ne sünnetten yani iman olarak bir şey tespit edemiyorsa, onun dışında kim iman ölçüsü koyabilir? Kitap ve sünnetten olan hangi emre bir düzen getirebilir? veyahut hangi noksanlığı tamamlar? Eğer Kur'an ve sünnet tamamlanmış ise, din olarak tamamlanmış ise, bütün ilaveler hangi isim altında yaparsan yap, tabii ki hiçbir kimse işlediği bir kötü şeyi Kötü isimlen, isimlendirerek onu yutturmaz. Allah'tan gayrı rahmet edilenler itham edilirken biz onlara rükû secde etmedik ya Allah'ın Resulü diyor. Öyle deseler de zaten siz de onlara rükû ve secde etmez, ibadet etmezdiniz diyor. Mekkelilere neden bunlara ibadet ediyorsunuz denildiğinde biz onlara ibadet etmiyoruz. Yani o kasıttan bunu yapmış değiliz. Sadece Allah'la aramızda araç edemiyoruz. Allah daha çok yakın <gülüyor> Niyetler hep hoş değil mi? Hangi ad altında olursa olsun Allah Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün noksan bıraktığını telaffuz etmese bile bu kitabı sünneti noksan kabul etme anlamını taşır. Onun için Kur'an biliyorsan, sünnet biliyorsan, bilmiyorsan, bilmiyorum deyip üçüncü meselede noktayı koyma zorundasın. Çünkü Resul Dahi genel anlamları kullanarak, bazen genel anlamlar kullanılıyor. Mesela maafarat nefir kitabimin şey. Biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Hemen insanlar zannediyor ki Allah Kur'an'da, Sünnet'te, Kur'an'da her şeyden bahsetmiş gibi anlıyor. Doğru mu? Ama bu böyle değil i̇bn Mesud'dan gelen hadis-i şeriften sizi cennete götürecek her şeyi, cehennemden uzaklaştıracak her şeyi biz açıkladık diyor. Bu ne anlama gelir? Kur'an'daki, sünnetteki anlatılan bizi cennete götürmeye yeter ve cehennemden uzaklaştırmaya da yeter. Onun dışında hiçbir katkı katiyetle bunu sağlayamaz. Baştaki zikrettiğim iki olayda gibi ne kadar ibadetlerinizi istediğiniz kadar onu kullanmaya kalkın. Ekseriyetle tasavvuf ehlinde olduğu gibi bu sizi cennete yaklaştırmaz. Katiyetle. Onun sünnetiyle yetinmelisiniz. Hiçbir zamanda onun sünnetini küçümsememelisiniz yapamıyorsanız bile. Yani sünneti de küçük göremez. Onda ne demişse aynısını i̇bn Mesud'un anlatmak istediği gibi. Herhalde bu olsa gerek. Ee, Sefhanallah. Hayır. Kadın şeyi. Onu kastetmiyorum. Bidattaki gayretiniz de sünnetteki noksanlığınız bundan daha hayırlıdır. Bidat uydurup bidatla amel edeceğinizde sünnete, sünnetle amel etmede bazı kusurlarınız daha hayırlıdır diyoruz. Niye? Çünkü dine katkıda bulunma Allah ve Resulüne itham. Ama bazı amellerdeki noksanlığınız sizin kusurunuz olarak kalır. Bunu Kur'an okumada anlattığım gibi Amel etmek için okumalıyız. Başkasını anlatmak için değil hemen. Çünkü anlarken ki yaptığın kusurun cürmüyle anlatırken ki yaptığın kusurun cürmü aynı değildir. Evet. Bu da burada yeter. bu mevzu hakkında soracağınız bir şeyler var mı? Hocam ııı e, dersi e, diyorsun iki ayette darbinin sana indirdiğine uy yani bu şu amaçı... <gülüyor> Rabbinin sana indirdiğine uyu, vahyettiğine evet. uyu, sana vahyoluna uyu, evet. Bu şöyle desek olabilir mi <gülüyor> yani? Bir amelimiz ya sünnettir ya birattır. Diyebilir miyim böyle? Dindeyse eğer... Bu. Şimdi, zaten Kur'an ve sünnet bizi cennete götürmeye yettiği gibi cehennemden uzaklaştırmaya da yetiyor. Size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı yapıştığınız müddetçe katilte sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Doğru mu? Sahabenin sözünden de aktardığım gibi hangi sünneti terk ederseniz onun yeri boş kalmaz bir bidat doldurur. Hangi sahabe sözü? İbni Ömer'den var bildim en yakın. Birkaç tane Arkasında Orası boş kalmaz. Çünkü o bir nizamsa oraya bir bid'at doldurur. Cünnet terk ediliyorsa. Eğer bu toptan unutulmuş ise mesela İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette Şeyh Albani bunu hükmen merfi olarak e, söylüyor. Çünkü bir sahabe böyle bir sözü rastgele demez. Resul'den duyduğu bir şey olmasaydı. Öyle olur ki diyor insanlar fitnede doğar. Fitnede büyürler ve fitnede ölürler. Sünnetler terk edilip bid'atlar sünnet kabul edilmiştir. Ondan bir şey terk ettiğinde sünnet terk ediyor, ettiğinde itham edilir. hangi yoldan Resul saf dışı bırakılırsa bırakılsın? Bu bir töhmettir. Resulün noksan bıraktığı bir şeyi biz mi dolduracağız? O mesele öyle bırakılmalıdır. Yani Resulden bize nasıl geldiyse, yani hareket noktası olarak tespit etmemiz gereken yer ile sorguladığımız, öğrenmek istediğimiz Şeyler birbirine karıştırılmalıdır. Hani bir ayet okuduğunuzda mutlak bu mevzuda Resul'ün ne dediğini araştırmalısınız. Burayı bırakıyorsunuz. Peki her ayet hakkında Resul'den bir şey gelmiş midir? Ya senin bu soruyu sorman için katiyetle vakit bulamayacağım bir gerçek. Yani olanları öğren. Bu soru şeytanın senin kurgulayarak sordukluluğu bir sorudur. Zaten Resul'den hiçbir şey gelmediyse açıklama yoksa açıklamaya ihtiyaç duyulmayan bir ayet öyle bırakılması gerekiyor demektir. Ama ilim ehli bu gibi meselede hati konuşmamak için bu mevzuda bizim bir bilgimiz yok der kapatır. Çünkü din hakkındaki bütün bilgiye tek başına birisinin sahip olması mümkün değil. Ee, buraya gelirken e, Nurcuların bir kanalında bu e, müşkat mesabih denen denilen bir hadis kitabı var. Şeyh Harban'ı takip etti. Ondan başka bir de şey vardı, şifa u Şerif diye kadehi adım bir hadis kitabı Eskiden büyük camilerde bunlar okutulurdu. Onlar da programı almışlar. Bu Müşkat okutuluyor. Okuyordu. Baktım onu seyrederken öyle memnun oldun ki aklın uzdurur. Ama neden orada okunduğundan değil. O gibi bir kitabı birkaç tane yani birkaç binlik hadis kitabını kocaman kocaman Dersam dedikleri koç olarak okur arka anlatıldı. Ama şimdi her Müslüman bir Bukhari ile peygamberin binlerce sözü Dersam'ın öğretmesini beklemeden kendisi okuyor. Anlayamadığını gidip soracak. Çünkü öyle bir kitaba ulaşamıyordu. Ulaşsa Türkçe değildi. Yani öyle bir konuma geldik ki yani kütüb-ü sitte gibi kitapların yüzlerce hadis içeren kitapları rahatlıkla alıp ve onlara ulaşıyoruz ve onları okum okuyabiliyoruz. Anlamadıklarımızı soruyoruz. Hoş. İnan dersi amın anlatırken Dinleyen orantıyla, bu kitabı ulaşıp okuyanın orantıyla kıyaslasanız kaç olur biliyor musunuz? Onu dinleyen yüz kişi ise şimdi böyle milyonlarca insan bu kitabı okuyor. <gülüyor> orada derste dersi <gülüyor> sohbetini dinleyenlerin de tamamı hepsi doğru dürüst anlıyor muydu? Hayır. O zaman bizim de bazı hadisleri okurken anlayamamız gayet normal. Yani orada da bir bilene sorma ihtiyacı, burada da bir bilene sorma ihtiyacı devamlı var. Evet, evet e, Yağız Kılıç kalkan hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ömründe bir kere hac yaptı değil mi? Evet. Hac olarak bir kere yaptı. Şimdi bu ders anlatırken mesela şöyle geçiyor Resulullah temettü yapmıştır diye geçiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temettü yapmıştır değil de temettü yaptırmıştır diye sahbesine. Evet, çünkü yanında kurban getirmeyenler hepsini temettüye döndürmüş. Evet. Kendi kran yapmıştır. Evet. Sadece e bir ama fa... Resulullah temettü yapmıştır deyince, çünkü kendisi yapmamış. Kurban getirdiği için dedi. Yani Resulullah bunu yapmıştır. Bunu emretmiştir. Yani onun bir emridir kendiliğinden değil. Hı -hı. Evet. evet. Yani burada da zaten şöyle diyor. Ebu Musa radıyallahu anh. Ben Yemen'den Peygamberin sallallahu aleyhi huzuruna geldim. Peygamber sallallar. Ben Ebu Musa'ya umrayı yerine getirdikten sonra ihramdan çıkmayı emreyledi demiştir. Kurbanı getirmeyenler. Tabii kurbanı getirmeyenler. Yani mikat mahalinden bu yana Hı -hı. yanında kurban olmayanlar hepsi krandan çıktılar. Evet. Hatta bazıları tereddüt ettiler. Evet. Evet. Başka? İyi dinlemişti mi yine? Evet. İyi okumuş. Ha? Biz de iyi dinledik. O, i̇yi dinlemiş. O oyu da okumuş adam. Evet. Başka soracağınız? Allah razı olsun. Aynen. Doğru seni ilk geldiğinde gördüm. Hatırlayın. Demek evet, başka soracağınız yok. Siz sorabilirsiniz. Efendim. Siz sorabilirsiniz bize. Kaşınma ziller. Ha ha ha ha. Sadece atilde soruyor. Ha ha ha bilmez o ya, ona sorma vaziyet. <gülüyor> da haklı atılan. Eğer biz sormuyorsak hocaman hocam sen sor diyor. Bu söz bile başta başına bir değer. O kendini ayırmadı ki bana da sorabilirsin anlamında şey yaptı. Hocam sor diyor da anlayamadın bir anda. Tabi onu katlettim sorudan. Resulü Masallahu Allah'a Vesselam. Burada işitlikleri de ezberleyin diyor. Anlatın diyor. İştiklerinizi ezberleyin, gittiğiniz yerde anlatın diyor. Onların daha iyi anlamasını ben onu anlamadım. Hiç, hiç tane sahabe değil mi? Yani, onların daha iyi anlaması gerekmez mi? Şimdi, hepsi bunu aynı şekilde yapamazdı. Herkes zeka, güç, kuvvet yönüyle aynı değil. İmkan yönüyle de aynı değil. Mesela düşün, sahaben sadece duyduğuna, şahit olduğuna vakıftı anlatabildim mi? Ama sahabeden bir sonra birkaç sahabeyi bile dinleyen ders alan çıkınca duydukları bolarmaya başladı. Biraz sonra bunlar kitap halinde tedbir edilece onlarca sahabenin yine vakıfı olmaya başladı. Mesela öyle sahabe vardı. İbni Ömer gibi, İbn Mesud gibi, Ebu Hureyre gibi, Ayşe Validemiz gibi bunlar. Bunlar muksurun dediğimiz peygamberden çok hadis rivayet edenlerdir. Herkes böyle değildi. O şu an izimizdeki iyi araştırmalar bu konuda ilgili, iyi araştırmalar, sahabelerden daha iyi algılama durumu Algılama durumu olamaz. Neden? Şimdi oradan gelen şey genel anlamda. Ama ...onlardan daha iyi algılama... ...mesela tevhidde derslerde dinledik seni... ...Mekkeli müşrikler bile tevhidi meseleyi bizim bu insanımızdan daha iyi algılırdı. Şimdi sen... E, ...bozulan Türkçenle... ...Arapça aktarılan bir şey arasında nasıl bir ilişki kuracaksın? Kaldı ki Arapça dini bir meseleyi en iyi aktaran herhalde inanan insanlar olması gerekir. Onlar bile Türkçe'yi boğdurlar. <gülüyor> yani iletişim sorunu var. Ama Mekkeli müşrik dediğimiz peygambere muhatap olan Araplarda iletişim sorunu yoktur. Onların. Allah'tan başka ilah yoktur deyince onlar ne olduğunu anlıyorlardı. Bir <gülüyor> annat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>